228, numaralı konu, Ebu Zer'in Mekke'ye gelmesi, Müslüman olması ve Allah yolunda çektiği eziyetler, evet, bunun üzerine Ebu Zer azıklandı ve eski bir dağarca biraz su koyarak yola çıktı ve Mekke'ye vardı, mescide geldi, Hazreti Peygamber'i arıyordu, fakat kendisini tanımıyordu, herhangi bir kimseden onu sormak da istemiyordu, gece olunca mescidin bir köşesine çekilerek uzandı, Hazreti Ali onun yabancı olduğunu anladı ve onu alıp evine götürdü, fakat sabaha kadar hiçbiri diğer bir şey sormadı, sabah olunca Ebu Zer dağarcığını alarak mescide gitti, bütün gün mescitte kaldı, yine peygamber ile görüşemedi, yine yatacağı yere geldi, Hazreti Ali mescide geldi, onu yine alıp evine götürdü, o gece de birbirlerine bir şey sormadılar, üçüncü gün oldu, yine Hazreti Ali onu alıp evine götürdü, bu defa Hazreti Ali, seni bu memlekete getirenin ne olduğunu bana söylemeyecek misin, diye sordu, Ebu Zer, eğer bana yol göstereceğine dair söz verirsen söylerim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 dedet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, dedikten sonra Kureyşliler etrafını sardılar, vurdular, yere yatırdılar, Abbas gelerek kendisini ona siper etti ve azap olasıcalar, bilmiyor musunuz ki bu zat far kabilesindendir, Şam'a giden tüccarlarınızın yolu onların arazisinden geçiyor, dedi, ve böylece Ebuzer'i onlardan kurtardı, ertesi gün Ebuzer aynı şeyleri tekrarladı, onlar da onu dövdüler, yine Abbas gelerek onu kurtardı.